Zaman Yayıncılık sunar Bedir Yazan İbrahim Sadri <Sessizlik> Besteler Ali Fırat Yöneten Mehmet Burhan Genç <Sessizlik> Ya eyyühellezine amenun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 bana Ebu Süfyan'ı gösterin. Nerede? Bekeden buraya şama gelen kervanın reisini arıyorum. Ebu Süfyan'ı arıyorum. Güle işte tüccar Ebu Süfyan'ı arıyorum. Bilen varsa yerini göstersin. Dur bakalım. Dur, terdinle senin. Biraz soluklan. Soluklanmaya vakit yok. Biliyorsan çabuk söyle Ebu Süfyan'ı nerede bulabilirim? İyi de ne yapacaksın Ebu Süfyan? Çok önemli. Çok önemli bir haber. Ona iletilmek güzel. Pekala, pekala. Gel bakalım benimle. Seni ona götüreceğim.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 Belki hala kurtulmak için bir şansımız olabilir. Vakit yitirmeden hemen dönersek... Evet, evet... Ha. Ebu Hanbe... Şamlı dostlarımız seni ağırlasınlar. Sana şarap ve et versinler. Bize gelince... Mekkeliler... Kureyşliler... Ebu Süfyan'ın kervanı... Hemen dönüyor.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 Mekki'yi hatırlıyor musun Amr? Bu zeyf'e nasıl söz bu? Onu hiç unuttun mu diye sorsan. Sıkıntıları, dayakları, hakaretleri, aşağılanmaları, bunları, bunları da hatırlıyor musun? Nasıl da çıktı Allah'ın Vadi? Şimdi burada Medine'de Peygamber'in yanında ensarla birlikteyiz ve bize aşağılayan, hor gören Mekkeli inançsızların yüreğine korku salıyoruz Allah'ın Vadi.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 Mescide gidelim. Namazdan sonra yola çıkacağız biliyorsun. Evet. Ebu Yusufya'nın Şam'dan dönen kervanını ele geçirmek Eşe için yola çıkacağız. Böyle söyledi Allah Resulü. Onlar bizim Bekke'de bıraktığımız her şeyimize el koydular. Şimdi sıra bizde. Amr, sevgili Amr. Duygularını anlıyorum. Ama yine de böyle düşünme. Allah'ın rızasını düşün. Haklısın Uğuz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 Musab gibi bir kalmaya Benden Allah daha Allah çok yakışır o sancak Doğru ekbar. Gerçekten öyle Ensar'ın da iki sancağı var Biri Hazreç kabilesine ait Onu Hubab bin Münzir taşıyacak Diğer sancakta da Onu da Sad bin Muaz taşıyacak Ve toplam 300 kişi Ne var ki içimizde sadece 6 kişinin zırhı var Toplam kılıç sayımızsa 8 3 tane de atımız var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 Ak kol demir üzerine su içirir kan yürür damarlara can çürür su iter ak çelikten can yürekten ya müntakim can çürür Su yiter Ak çelikten Can yürekten Ya müntakîm Su veda, Kim kime Kale ben Her şeyi Gizini bilen yârim, Ya alim Ya ne kale bent, her şeyim gizini biren yarim ya sana Ablım secdeyle ışımış çocuklar yürüyecek karamda Alınları secdeyle ışımış çocuklar yürüyecek karamda Kırık bir kuş kanadıysa gönlümüz Ya aziz, Ya Kahlar Kırık bir kuş kanadıysa gönlümüz Ya aziz, Ya Kahlar Su da, kim kime kare ben, her şeyin gizli bilen Yalim ya Samet Su ve da Kim kime kale bent, Her şeyin gizini bilen Yalim ya Samet. Söz içli bir çocuktu.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 Kim her şeyin gizini bilen yarim yasamad. Su ve dağ kim kime kale bende her şeyin gizini bilen yarim yasamad. Susuzluk ne kötü amır. Abdest almaya ve gusletmeye dahi su bulamıyoruz Haklısın bu zeytin Müşrikler vadinin ortasından Akan Bedir suyunun başını durmuş Suya uzak olan Bu kumlu bölgede konaklamaya Mecbur kaldık Bilemiyorum Dudaklarım çatladı Dur bakalım Bak Muaz geliyor Bir de onunla konuşalım Muaz Muaz Buraya gelsene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 Ordu karşı karşıya Hakim Ne diyorsun fikrin ne Ne diyeyim aklım karıştı Baksana Bizim yani Kureyş'in bayrağını taşıyan Ebu Uzih'nin tam karşısında Müslümanların sancaktarı olarak Musab bin Ümeyv duruyor Musab Ebu Uzih'nin kardeşi değil mi Birbirlerine nasıl kılıç çekecekler şimdi Bilemiyorum abi. Ama gerçekten de bayrağı taşıyan Musab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 ...bizim zorumuzda buraya gelen kureşlerin birçoğu... ...karşılarında kardeşlerini, amcalarını... ...yakın akrabalarını görünce ne yapacak dersin. Bunun böyle olacağını biliyorum. Ama bu kadar dehşete düşüreceğini hiç hesap edememiştim. Oysa bile karşı tarafa bak Sühey. Müslümanlara bak. Hepsinin bakışı aynı, çelik gibi. Mekke'den sürüp attığımız zavallılara benzer bir hak... ...kalmış mı üzerlerinde? Nasıl da ürkütücüler...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 Davranın Ve karşı karşıyalar Bedir kuyusunun başında Akla kara Doğruyla eğri Hakla batıl Karşı karşıya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 işte sevgili kardeşim amir. Beklediğimiz an yaklaştı. Kureyş'in müşrikleri karşımızda. Allah'ın dininin yükseleceği gün budur. Onların içinde bizi topraklarımızdan süren... ...evlerimize el koyan... ...bizi kumlarda sürüyen... ...kapılarımıza çarpı işaretleri vurup... ...çarşıdan, pazardan elimizi kesen... ...bizi aç bırakanlar da var. Onların içinde kendi akrabalarımız... ...kardeşlerimiz de var amir. Ama...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 sanki bile bile baksana o bey hep pervasızca Utbe'nin karşısına dikildi ve kılıcını sıyırdı. Hamza Şeyben'in Ali'de Belidin karşısında. Dövüşmeye başladılar bile. <gülüyor> Allahu <'ım> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Allah ekber. Hamza'ya bakın. Allah'ın eline bakın. Bir buruşta kanlar içinde yere serdi şey beyi Allahu ekber Allah ekber Allah ekber Şimdi de Ali O da Velid'in işini bitirdi bile Allahu ekber Allahu ekber Allah ekber. Allah ekber Hadi Ubeyde Ubeyde Mutbe Mutbe yaraladı onu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 ona soracağım söyle söyle ey peygamber anam babam sana sana feda olsun bu de şehit şimdi bu şehit mi söyle ey Allah'ın Resulü bu beyde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 Bugünün, yarının gülü şehitler, Zamanın ve tarihin kalbi şehitler, Bugünün, yarının gülü şehitler, Kan kırmızı tenleriyle, topraktan kefenler ile. Ölmeden ölenleriyle, ölmeden ölenleriyle yaşar şehitler. Bir yangın var varımızda, gün bekliyor ardımızda. Tanrımızla, sulansın bütün toprakla, yansın tohum. Zamanın ve tarihin kalbi şehitler, Bugünün yarın gülü şehitler. Zamanın ve tarihin kalbi şehitler, Bugünün yarın gül şehitler. Acıyı ad eyleyenler, Peygamberi dinleyenler,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 Yangın var bağrımızda, dün bekliyor ardımızda. Kanımızla canımızla, sulansın bütün toprakla, uyansın tohum. Yangın var bağrımızda, dün bekliyor ardımızda. Kanımızla canımızda sulansın bütün toprakla, uyansın tohum.